Şüphe yok ki yeryüzünde Develenen hayvanların Allah katında en kötüsü O hakkı anlamayan sağırlar Ve onu itiraf etmeyen dilsizlerdir <Sessizlik> Halbuki Allah onlarda bir hayır bilseydi elbette onlara işittirirdi. Bu halleriyle onlara işittirse bile onlar haktan yüz çeviren kimseler olarak doğrusu yine geri dönerlerdi. Ya lima wa yahulu ve wa ey iman edenler peygamber size hayat verecek şeylere sizi davet ettiği zaman Allah'a ve Resulüne icabet edin. Ve bilin ki şüphesiz Allah kişi ile kalbi arasına girer ve siz muhakkak onun huzuruna toplanacaksınız. Wattaqu fitneten minkum Ve Öyle bir fitneden sakının ki, geldiği zaman içinizden sadece zulmedenlere dokunmaz. Umumi olur. Ve bilin ki şüphesiz Allah azabı pek şiddetli olandır. <gülüyor> Hatırlayın ki bir zamanlar siz az idiniz Yeryüzünde güçsüz bırakılmış, horlanmış kimselerdiniz insanların her an sizi yakalayıvermesinden korkuyordunuz. Fakat Allah sizi Medine'de barındırdı. Sizi yardımıyla kuvvetlendirdi ve size temiz şeylerden rızık verdi ki şükredesiniz. Ya eyyuhallezine amelû la tehunullâhe ve resûl la tehunullâhe ve resûle ve tehunullâ Ey iman edenler, Allah'a ve Resulüne ihanet etmeyin. Hem siz bile bile emanetlerinize de hainlik etmeyin. bilin ki mallarınız ve çocuklarınız sizin için ancak birer imtihandır. Büyük mükafat ise ancak Allah katınlandır. Ya eyyühe allezine amanu in te atteku allahe yaj'an lakum fırkana ve yukeffir ankum seyyatikum ve yaghfir lakum vallahu zülfazlil azim Ey iman edenler, eğer Allah'tan sakınırsanız size Furkan, hak ile batılı ayıracak bir anlayış verir. Kötülüklerinizi örter ve size mağfiret eder. Çünkü Allah pek büyük ihsan sahibidir. Ve au au ve inkârun ve inkârullah. Vallahu hayrul Muhammed. Bir zaman inkar edenler seni tutup bağlamak veya seni öldürmek veya seni yurdundan çıkarmak için sana tuzak kuruyorlardı. Onlar tuzak kuruyorlardı ama Allah da onlara tuzak kuruyordu. Allah tuzak kuranların en hayırlısı. tutla illa onlara ayetlerimiz okunduğu zamanda doğrusu işittik eğer istesek elbette biz de bunun benzerini söyleriz. Bu evvelkilerin masallarından başka bir şey değildir dediler. وَاِذْ <gülüyor> قَالُ bir vakitte ey Allah eğer bu Kur'an senin katından hak bir kitap ise haydi üzerimize gökten taş yağdır veya bize elemli bir azap getir demişlerdi. O mekalle Allahu li'azibahum ente fihim ve ma kana Allahu mu'azibahum ve hum yastaghfirun Halbuki sen onların içindeyken Allah onlara azap edecek değildi. Onlar iztifar ederken de Allah onlara azap edecek değildi. <gülüyor> Onlar müminleri mescid-i haramdan men ettikleri ve onun hizmetinin ehli olmadıkları halde neden Allah onlara azap etsin? Onun hizmetinin ehli olanlar ancak takva sahipleridir. Fakat onların çoğu bilmezler. وَمَا <gülüyor> Onların Kabe yanındaki duaları ise ıslık çalmaktan ve el çırpmaktan başka bir şey değildir. Öyleyse inkar etmekte olduğunuzdan dolayı tadın azabı. İnnallezine keferu yunfikune emvalahum liyasudduğun سبيل لله ki inkar edenler mallarını insanları Allah yolundan mer etmek için harcarlar. Onları daha da harcayacaklar. Sonra bu kendilerine bir pişmanlık vesilesi olacak. Sonra da mağlup olacaklardır. Nihayet inkar edenler cehenneme sevk edilerek orada toplanacaklardır. Yemizallahul khabith min tayyib ve ala fi Ki Allah pis olanı temizden kafiri müminden ayırsın ve kötüleri birbiri üstüne koyup hepsini yığsın da onu cehenneme atsın. İşte onlar gerçekten hüsrana uğrayanlardır. Kullin yedine keferru in yentehu yugfer lehum ma kadisene ve in yaudu fekad madat sünnetul evvelin. Ey Resulü inkar edenlere de ki eğer şirk ve düşmanlıktan vazgeçerlerse geçmiş günahları bağışlanır. Eğer savaşa dönerlerse o takdirde öncekilere tatbik edilen ilahi kanun geçmiştir. Onlar gibi helak olmalarını beklesinler. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّانَا تَكُونَ Artık fitne kalmayıncaya ve din tamamen Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. O halde küfürden vazgeçerlerse artık şüphesiz ki Allah onların yapmakta olduklarını hakkıyla görücüdür. <gülüyor> Bu, Fakat imandan yüz çevirirlerse o halde bilin ki şüphesiz Allah sizin Mevlanızdır. O ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcıdır.